Merhaba, bu videonun konusu kendinizi dinletebilmek. Kime? Sevgilinize, patronunuza, iş arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize. Başlayalım. Kendinizi dinletebilmek önemli bir konudur. Çünkü anlattıklarınız önemli mi? Bir, iki, İnsanlar buna değer veriyor mu? Örnek, en basit örnek. Birinin karşısına gittiniz. Laptopu açık. Bir şeyler yazıyor. Siz konuşuyorsunuz. Siz konuşmayı devam ediyorsunuz. Ve o yazmaya devam ediyor. Susun. Bu kadar basit. Susun. Elini o klavyeden çekip size dönene kadar susun. Konuşmaya başladınız, tekrar mı döndü? Yine susun. Susun ve size baksın. Çünkü anlattıklarınıza, vaktinize ve size değer vermeyin. Saygı göstermeyin. Peki nasıl? Bir kere her şeyden önce sizin konuşmanızı doğru ayarlamanız lazım. Sesinizi aşağı yukarı çok bağırarak ya da çok düşük seslerle konuşursanız insanlar sizden sıkılacaktır. Yüksek ses tehdit, düşük ses de mıy gösterir. Biz 5 saniye kuralını kullanacağız. 5 saniye konuşacağız, 30 saniye dinleyeceğiz. 5 saniye. Yani ben birbirine bir şey anlatmak istiyorsam şöyle yapıyorum. Sizin bu konuda kendi şeylerinizi anladım. Benim fikrim bunun böyle yapılmaması yönünde. Siz bunu onaylıyor musunuz? Bakın, topu al, oyna, 5 saniye sonra geri at. İnsanlar böyle konuşan insanları dinlerler. Siz eğer ki aralıksız 20 dakika konuşursanız, 5 dakika konuşursanız kimse sizi dinlemez. Bir başka konu. Dikkat dağıtacak şeyler elinizde olmasın. Yani ben sürekli kalemle not alıp size bakmadan konuşsam, şöyle konuştuğumu düşünün. Hahaha. <gülüyor> İşte önemli. Dinletebilmek önemli. Göz teması kurmadım düşünün. Size kendinizi dinletebilmeyi böyle anlatıyorum. Özgüvenim sıfır. Sürekli gözümü kaçırıyorum. Hayır. Göz teması ve tonlama. Bir diğer konu. Küsmeyin, trip atmayın. Yani birisi size bir şey anlatırken ya da size onu anlatırken dinlemediğinizde sizin trip atmanız, küsmeniz çocukluktur. Bunu uygulamayın. Kimse sizi dinlemez. Kime dinletirsiniz kendinizi? Sevgilinize iş arkadaşınıza, ailenize, yemek sofrasında akşam sizin dinlenmeniz veya iş hayatınızda sizi önemseyecek, yükseltecek herkes. En önemli kural en önemli kural, Siz dinlemiyorsa susun. İki, ikinci en önemli konu hayır deyin ve şaşırtın. Örnek, arkadaşlarınızla buluştunuz, üç kişi, dört kişi buluştunuz ve e, sen konuşuyorsun, burada konuşuyorsun, o o buradakiyle konuşmaya başladı. Sürpriz bir şey yapman lazım. Şaşırtmak. Kalk git. Örnek kafedesin, Starbucks'tasın. Ben konuşurken, sen konuşurken ha ha evet tabi tabi diyorum böyle yüzü gözümü kaşıyorum. Sonra bu tarafa dönüyorum. Onunla konuşmaya başlıyorum. Kalk. Ben böyle konuşurken birden şaşırın, Ya nereye gidiyor bu diye. Kalk git kendine bir kahve al. Kalk git kendine su al. Bir şey al ama masadan kalk. Yani konuşmadan çık. Ben değersiz değilim mamasını şaşırtacak hareketi yap. Birisiyle konuşuyorsun kalkamayacağın bir yerdesin. Mesela işte herkes notlarını alıyor. 2 kişisin 3 kişisin belki 2 kişisin şu hareketi yap. Yani artık notu almıyorum. Bak şaşırtacak bir hareket yapman lazım. Anlatabiliyor muyum? Şu çok sert değildi. Bakın bu değil. Bu değil. Ama şu sert olmayan yumuşak bir harekettir. Yani ben bunu kenara bıraktım. Bunu yaptıktan sonra emin olun gözler size döner ve insanlar sizi dinler. Ha o dakika söyleyeceğini söylemen lazım. O dakikada halen triplere gidersen olmaz. Bir diğer konu mutlaka esneyim ama kırılmayayım. Ne demek istiyorum? Bunu çok sık yapıyorsunuz özgüveniniz düşükse. Ee, gidiyorsun konuşuyorsun bakıyorsun ki dinleyemiyor yani kafa uçuk. Sana diyor ki ya bunu işte Halukcum bunu başka gün konuşsak olur mu? Hayır. Bak ağzından ilk çıkan şey hayır. Ama istersen 5 dakika sonra geleyim. O da sana der ki tamam o zaman yarım saat sonra öğleden sonra. Bak bu kadar basit. Seni erteleyemez insanlar. Ya bunu başka zaman konuşalım. Başka zaman öyle bir şeydir ki sonsuzdur. Seni aslında yok ediyor. Silgiyle silip atıyor. Sen de şöyle yapıyorsun. Başka zaman konuşmayalım öğleden sonra geleyim. 5 dakika sonra geleyim yarım saat sonra bir süre al. Ve geldik. Son iki konuya. Bunlardan bir tanesi lütfen konu değiştirmesine izin vermeyin. Yani siz konuşuyorsunuz, siz dinlemek, dinlemesi lazım. Ama o konuyu kendi ilgilendiği konuya, futbola, rakamlara, başka bir şey çevirmeye çalışıyor. Şöyle yapacaksın. Değiştirmeye çalışıyor ya. Bir saniye, onu da halledelim ama ilk önce şunu bir çözelim mi? Sen ne kadar tutacağını mesela tatil konu, ne kadar masraf edeceğini düşünüyorsun? Not al. Yüzüne bakarak not al, bak. Çok uzun süre not alma. Bak dön. Sayıyı yaz sadece. 100.000 ise 100.000'i yaz. Son aşama Korkmayın. Lütfen korkmayın ne demek? Kız arkadaşını, erkek arkadaşını birini kırmaktan korkma. Ya. Kır demiyorum ama korkma. Pısırık olma. Enerjin yüksek olsun. Maaş mı konuşacaksın? İlk önce başlığı söyle. Örnek. İki tane örnek vereceğim. Bir İyi günler işte Rafet Bey, Ahmet Bey neyse. Ben maçıdan mı talep edeceğim? Çünkü bakın bir konu var. Sizle konuşmak için bir bir bir değil. Veya kız arkadaşın, erkek arkadaşın, "Mustakbel birine çıkma, teklif edeceksin, bir şey açılacaksın." Ya bugün burada ben seninle duygularınla ilgili konuşmak için geldim ve fikrim şu. Sebebi bu. Çok basit. Arkadaşlarından bir tanesi artık seni bıktırmış ve hayatından çıksın istiyorsun ama bir türlü kıramıyorsun. Sürekli onunla takılıyorsun. Bak söyleyeceğim şey çok basit kendin dinletebilmeyi söylüyor. Çünkü başka türlü konuştuğu zaman dinlemiyor. Yine sinemaya gidiyorsun, yine geziyorsun onları. Çok basit. Diyelim ki adı Ahmet. Ya da Ahmet çok genel oldu. Erdinç. Erdinç, sen maalesef artık vakit geçirebileceğim bir insan değilsin. Çünkü Bitti. Lütfen insanlara böyle davranın. Lütfen kendinizi dinletin. Umarım kendinizi dinlettiğiniz keyifli günler olur. Zaman kaybetmezsiniz. Unutmayın 5 saniye içinde sözü geri vermeniz ve hiçbir insana çok özelliği değilse, keyif aldığınız insanlar değilse 15 dakikadan fazla çöp etmemeniz lazım. Sizin hayatınız çok kısıtlı ve 15 dakikanız çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.